Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Yanımda e, iki tane konuğum var. E, Pınar Öncel ve Gamze Selçuk. Hoş geldiniz. E, Sürdürülebilir Yaşam Film festivali konuşmak üzere geldiniz. Ve e, Sürdürülebilir Yaşam Kollektifi üyeleri olarak. E, şimdi ben aslında festivali... Ee, geçmeden önce çok hızlı bir e, sürdürülebilir yaşam kolektifi kimdir, nedir ve neler yapar onu bir sormak istiyorum. Ee, merhabalar, çok teşekkürler. Ee, öncelikle kolektiften kısaca bahsetmek gerekirse aslında biz bir grup arkadaşız, tüzel bir kişiliğimiz yok birkaç sene bundan birkaç sene öncesinde bir araya geldiğimizde sürdürülebilirlikle ilgili hassasiyeti olan insanlar olarak sohbetler ettiğimizde gerçekten büyük bir enerji olduğunu fark ederek biz bir şey yapalım birlikte e, acaba ne yapalım gibi bir e, ...günlerce süren... ...haftalarca süren... ...çok hoş e, sohbetlerin sonucunda ortaya çıkan bir şey kolektif. Yani bir şirket mi kuralım, dernek mi kuralım... ...hiçbirisi olmuyor. Bir kere zaten bir yapılanma olduğu zaman... ...işte bir başkanı olacak, bir şey olacak... ...veya bir farklı bir yapılanma gerekecek. Yani bu tür bir şeylere sıcak bakmadan... ...biz işte adımıza kolektif diyelim... ...otur bir şey yapalım... ...gibi bir fikirden yola çıktı. Ee, o yüzden biz aslında çok da... ...kolektifi bir özne olarak anmıyoruz. Ee, Hı -hı. Daha ziyade... Eğer birlikte bir şey yapabiliyorsak belli bir dönemde ki bu daha ziyade festivale odaklı oluyor. Sürdürüle bir yaşam film festivalini yılın belli bir döneminde gerçekleştirmek üzere daha yakınlaşıyoruz birbirimizle bir araya geliyoruz ve organize oluyoruz. Daha ziyade kolektifi bir bir şey yapma biçimi olarak tanımlıyoruz. Yani özne değil bir kurum veya bir yapı olarak değil. Gerçekten kolektif bizim kolektif. gelen insanlar evet. gibi. Evet ve sadece kimlerden oluşuyor diyorsunuz öyle bir şey de yok. Hani festivali yapan çekirdek ekip altı kişiyiz bu sene. Bu ekip her sene giren çıkan oluyor, değişiyor. Aynı zamanda çekirdek ekibin dışında bütün gönüllü çevirmenler var, her herkes var. Yani destekleyen para veya aynı katkı veren şirketler veya kurumlar, dernekler de var. Onlar da kolektif bu çabanın bir parçası. Dolayısıyla kolektif kimden oluşuyor deyip de hani birisi dışarıda, birisi içeride böyle kesin bir sınırları olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Aslında kolektif bir çalışma biçimi. Çalışınır. İş yapma biçiminin ismi. Aslında çok güzel bir örnek yani hani bütün programı bunun üzerine konuşabiliriz ama çok da önemli bir durum var. Şimdi dün başlayan bir festival var film festivali bu film festivali kaç yıldır yapıyorsunuz? Çünkü çok her sene böyle bir duyuyoruz hani sürdürülebilir yaşam film festivali yine başladı diye. Aslında festival 5 yaşında 5 yıl içerisinde bu 4. festival 2008'de oldu birincisi 2009'da bir ara verdik 2010'da İsveç'te gerçekleşti geçen yıl ve bu yılda 4. ve 5. yıllarımızı kutladık bu sene festival 4 e, gün en uzun bu yıl oldu daha önce 2-3 gün şeklinde oluyordu Peki şimdi hani hemen bir şeyi söyleyelim. Nerede olacak festival, nerede oluyor filmler ve nasıl katılabilir insanlar? Sonra da filmlerin detaylarına geçeriz. Festival 29 Kasım ve 30 Kasım'da yani dün ve bugün İtalyan Kültür Merkezi'nde. Yarın ve öbür günde yani 1-2 Aralık'ta da Salt Galata'da. Katılımlar tamamen ücretsiz. Film aralarındaki bütün etkinlikler, müzik etkinlikleri, sohbetler her şey tamamen ücretsiz. Katılmak için sadece gelmeniz yeterli. Peki şimdi biraz bahsedebilir misiniz içeriğinden? Çünkü sürdürülebilir yaşam deyince çok havada bir kavram var. Yani ne demek Hı -hı. sürdürülebilir yaşam? Herhalde tükettiğin kadar üretmek ya da... Üret üretebildiğinden fazlasını tüketmemek mi? Yoksa e, tamamen çevrecilik mi, yeşilcilik mi? Böyle bir sürü kavram kargaşası Hı -hı. olduğu için e, sizin sürdürülebilir yaşam olarak dediğiniz şey nedir? Ve filmleri neye göre seçiyorsunuz? Ya, bu çok güzel bir soru. Aslında festivali yap festivalimizin e, amaçlarından bir tanesi de bu. Çünkü gerçekten çok havada kalan bir kavram sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir yaşam bizim söylemeyi tercih ettiğimiz şekliyle. Havada kalan bir kavram. Herkes de farklı bir takım çağrışımlar yaratabiliyor. Bizim amacımız e, filmlerle, belgesellerle e, ki baya bir kriterimiz var bu belgeselleri seçerken e, sürdürülebilir yaşamın gerçekten ne anlama gelebileceğine dair e, biraz ışık tutmak. insanların bu, kafa, bu konudaki kafa karışıklığına veya soru işaretlerine cevap verebilmek. Bunu da Şimdi sürdürülebilirlikle ilgili çok genel tanımlar var işte gelecek kuşakların vesaire yani onların da hayatlarını sürdürebilecek şekilde bugünümüzdeki kaynakları kullanmak vesaire. Fakat tabi bunlar bizi pek bir şey ifade etmiyor çok fazla gündük yaşamda veya bir, bir şirketi düşünün yaptığı her operas bütün işlemlerinde sürdürülebilir olma istese bu tarif onun çok bir işine yaramıyor açıkçası çünkü yol göstermiyor. Bununla ilgili bilimsel bazı tarifler tanımlamalar var. E, fakat şu, şu anda onlara girmeyeyim ve girmeyelim e, bizim filmlerde göstermek istediğimiz evet çok ciddi sorunlarımız var gezegenin her tarafında ortak sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretmiş bazı insanlar veya insan toplulukları gruplar var bunların çok ilham verici hikayeleri var. Bunları filme çeken belgeseller var bunları seçiyoruz işte çeşitlilik içermesi önemli dünyanın farklı yerlerinden olması önemli içinde çözüm barındırıyor olması insanlara ilham vermesi insanlara ben de bir şeyler yapabilirim hissiyle festivalden çıkmasını sağlayacak türlü filmlerle hem her konudan işte gıda tarım enerji iş dünyası sosyal konular. Evet, e, bireysel ilişkiler, e, savaş sonrası tarumar olmuş bir toplumda neler oluyor bitiyor veya orada gerçekten bir şeyler yapılabilir mi? Her konuyla ilgili ama gerçekten işte kriterlerimiz var. Onlara göre seçiyoruz ve insanlar geliyorlar bir, birkaç filmi izledikleri zaman çok farklı konularda, çok farklı ülkelerden gerçekten... E, İlginç örnekleri gerçek örnekleri o da önemli bizim açımızdan belgesel olmasını o yüzden önemsiyoruz gerçek örnekleri görmeleri ve bu böylece biraz daha sürdürülebilir yaşam dendiğinde kendisiyle alakalı alaka kurabileceği bir e, zemine çekebilmek bu kavramı. O zaman hep belgesel ağırlıklı öyle mi? Yani hep belgesel tamamen hatta belgesel. tamamen belgesel ee, ve de sırf kötü haberci belgeselleri de değil yani çözüm değil. üreten belgesel. Çünkü aslında. o çok insanı de demoize edip hani her şey kötü deyip tamamı atalete uğratan bir e, belgesel oluyor ya da filmler oluyor. Hep kötü haber veren o yüzden Buday Derneği'nin de farkı biraz öyledir. Hep biz kötüyü söylemeden önce çözümü söyleriz ondan sonra da... E, daha doğrusu hep çözüm söyleriz yani Hı -hı. onu yapıyorsun ama bak bu yolu da var diye. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu belgeseller de öyle ee, çözüm yaratan. Peki birkaç tane örnek verebilir misiniz? Mesela belki e, dinleyicilerimizin tanıdığı birileri vardır veya gitmek isteyeceği ya da sizin özellikle önerdiğiniz filmler veya etkinlikler varsa... Yani aslında hepsi birbirinden güzel bütün e, <gülüyor> belgesellerin <gülüyor> ama hani bugün katılmayı düşünen olursa mesela bugün su günü gibi oldu aslında bizim programda. Su ile ilgili problemler ve onlara ilişkin çözümlerin yer aldığı belgeselleri gösteriyoruz. Özellikle son filmimiz e, sinematografi açısından da çok kıymetli. E, Home belgeselinin yapımcısının e, filmi ve Dünyanın Susuzluğu bu filmin adı. Bunun ardından da Boğazi Caz Korosu çıkacak. Ee, az önce de söylemiştim film aralarında ve film sonlarında da bir takım etkinlikler oluyor çünkü. Onun dışında yarın... E, ya kaçta mi... olacak bu film? 19.30'da başlıyor bu akşam. Bu akşam 19.30'da İtalyan, İtalyan İtalyan Kültür, Kültür Merkezi'nde. O zaman sancıcı. şimdi bunu söyleyelim. Bir müzik arası verelim. Sonra diğer günleri yani yarın ve öbürsü günü konuşalım. Ve birazcık daha bu filmin etkilerini konuşalım. Yani daha doğrusu belgesellerin Hani izleyenler üzerinde hiç geri bildirim aldınız mı diye. Bir müzik arası verelim. Geri dönüyoruz. Evet. Enough about human rights. What about fog crimes? What about fraud crimes? What about hate crimes? What about my crimes? What about bee -right? What about free crimes? -right? What about storm crimes? What about? What about? What about? What about?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 Enough About Human Rights'ı dinledik. Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden Pınar Öncel ve Gamze Selçuk'la birlikteyiz ve bu hafta sonu gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivalini konuşuyoruz. Tam bugünkü programı konuşuyorduk ve ben müzik arasına e, müzik arasıyla böldüm e, lafınızı tatlı böldüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi devam edin lütfen şey için e, cuma cumartesi pazar neler olacak? Şimdi bugün az önce de söylediğim gibi Su ile ilgili filmler var daha çok. Bugünü Garı kısa filmiyle açıyoruz aslında. İki tane Türk filmi var festivalde. Birisi bu bahsettiğim Garı, diğeri de Ergen'e gündüğünde Ergen'e nehri hikayesi. Burada Ergen'e nehrinin başına gelenler, artık içerisinde neden hiç canlı yaşam barındırmadığı... ...ve nehrin etrafındaki insanların hayatlarının nasıl olumsuz etkilendiği ile ilgili bir film... Onun dışında e, Ekvador'daki e, petrol şirketlerinin toprağı ve suyu nasıl kirlettiği ve onlara nasıl çözümler önerildiği ile ilgili Yasuni ve sukumbiyos filmleri var. Onun dışında e, israf etme filmimiz var 1850'de. Bugün dediğim gibi enerji ve su ile ilgili filmlerin arasında Switch filmi var. İlk film aslında Haydarpaşa Garı'ndan sonra Switch filmi de enerji ihtiyacımızı karşılamak için ortaya çıkan durumlar ve bunları nasıl çözümler üretildiği bütün enerji biçimlerinin dünyada hiç daha önce kimsenin giremediği göremediği tesislerde enerjinin nasıl üretildiği ile ilgili bir belgesel. Son filmden zaten bahsetmiştim. Yarın mimarlıkla ilgili filmler var. E, pasif mimari tutkusu ve yaşam dostu tasarım filmleri. Bir de sürdürülebilirlik tutkusu filmi var. Bununla ilgili aslında Pınar'ın söyleyecekleri var size. Tamamdır. Tamam tabii ki. E, yarın e, sürdürülebilirlik tutkusu filmi aslında e, Amerika'da Seattle şehrinde, Seattle mıydı yok Portland, Oregon'da 10 birbirinden çok farklı alanlarda ve çok farklı boyutlarda çalışan 10 şirketin sürdürülebilirlik tutkusunu konu alıyor. Hmm. Bu 10 şirket içerisinde ototamircisi var. Ee, çok da komik bir şey var hatta ototamircisi. Yani daha az araba görmek isteyen <gülüyor> bir ototamircisi. Ondan sonra şarap üreticisi var. Nike var. Ee, hepimizin bildiği o Portland merkezinde olduğu için. Merkezi Portland'da olduğu için. Onun dışında e, bir modacık kadın var onun ekibi çok çok gerçekten heyecanlılar sürdürülebilirlik konusunda inanılmaz güzel e, örnekler veriyorlar bu bu insanların ortak noktası The Nature Step diye bir çerçeve programı kullanıyor olmaları. Bu çerçeve programı sürdürülebilikle ilgili şu anda dünyadaki aslında en somut bilimsel bir tabana oturmuş. Metotları en somut ve yol gösterici şekilde kurgulanmış yaklaşımlardan bir tanesi. Bu yaklaşımları kullanan bu insanlar bu işletmelerin hikayelerini anlatıyor ve gerçekten ilham verici. O özellikle biz iş dünyasını da festivale çekmeye çalışıyoruz. Yani bizim gibi... Sürdürülebilir konusuyla zaten iç içe olan bununla heyecanlanan ve bununla çalışan insanlar değil sadece yani aktivistler gelsin işte biz birbirimizi tekrar görelim evet. değil derdimiz gerçekten çok çeşitli olmasını istiyoruz bu seyircilerin yani onlar gelsin iş dünyası gelsin çiftçiler gelsin anneler gelsin anneler gelsin, gelsin. Evet. evet çocuklarla ilgili filmlerimiz de var onlardan da bahsedeceğim şimdi. Dolayısıyla yani özellikle çekmek istediğimiz... Yani ...iş dünyasını çok çekmek istiyoruz. Destekçilerimizi ararken de veya destekçilerle ilişkimizi de böyle kuruyoruz. Yani hadi bize şu film için biraz para ver gibi değil yani bizim destekçilerle ilişkimiz. Onları gerçekten bu işin içine çekmek, çalışanlarını çağırmak, festivale gelsinler aktif bir şekilde... ...başka bir şekilde içinde yer alsınlar istiyoruz. Bu öyle bir film. Ne zaman bu film? Yarın 12'de... Ondan sonra tasarımla mimariyle ilgili filmler var. Özgürlük Tohumları bayağı da bu GDO'larla ilgili filan çok ünlü ve hoş bir film. Ben seçim kriterlerimize inanılmaz uyan bir filmdi. Ben onu bizzat izlemedim. Her birimiz farklı filmlere odaklanıyoruz daha ziyade. Ardından Yemekhanelerin Adamı var. O da Amerika'da bir şef e, okullarda çocuklar çok kötü besleniyorlar yani korkunç yemeklerle besleniyorlar ve yani bu konuya el atan bir şef ve gerçekten bu durumdan hiç memnun olmayan öğrencilerin de böyle. Bu bir İngiliz şef mi James? Değil o var o, evet o a, meşhur. Jamie Olivier mi? Evet. Neydi? Bu başka bu ismi neydi Amerikalı bir adam hatta hmm. hafif de tombul bir amcamız çok şekermişsi <gülüyor> e, ismini şimdi hatırlayamadım Peki. Tony, Tony Geraç'ı. Hı -hı. O çok ilham verici bir hikaye gerçekten ve yayılıyor Amerika'da ve işte bütün okullarda neler yapılabilir gibi bir şey var. Bu film de aslında gençleri özellikle beklediğimiz bir film. Ampul tuzağı var. Kasıtlı eskitmenin anlatılma, anlatılmayan öyküsü. Bu da çok e, yeni Hı -hı. bir film. Güzel bir film. Bu da tasarımcıları çok ilgilendiriyor. Aslında bütün kullanıcılar veya tüketiciler dediğimizden yani herkese ilgilendiriyor. Tasarımcıları da çok ilgilendiriyor. Bir ampul keşfediliyor. Yüz yıldır bozulmamış hiç. Hı -hı. Ondan sonra işte bu buradan başlıyor hikaye yani fark ediliyor yani bir nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bu ampul bir şekilde bozulmuyor nasıl olmuş yani. Ve bozulmayan ürünler eskimeyen ürünler tasarlanabilir ve üretilebilirken neden sürekli bizim birileri atmak ve yenisini almak durumunda olduğumuz güzel bir film. Akşam da Kalkınmaz Edeler filmimiz var bu da Martin Scorsese'nin ve Corporation Şirket filminin bizim 2008'de gösterdiğimiz e, e, yönetmeninin yapımcılığın üstlendiği çok güzel bir film. Kalkınmaz Edeler'de bizim Surviving Progress İngilizcesi e, ekibimizden sevgili Nafiz'in e, kazandırdığı bir kelime oldu Türkçemize Kalkınmaz <gülüyor> Edeler olarak. <gülüyor> Pazar günü yeniden oynadığı diye bir filmimiz var. Bu film sabah 11'de. Pazar gününü özellikle koyduk. Bu da ge ge çocuklarla gençlerle de ilgili bir film aslında. Daha çok Amerika'da, Amerikan e, filmi zaten Amerika'daki e, şu soruna işaret ediyor. Çocukların günde 10-15 saate varana kadar vakitleri ekran karşısında pasif olarak geçiyor. Bu bilgisayar ekranı olabilir. Çocuk oyun oynayabilirler, televizyon olabilir veya günde işte mesela okul gününde minimum 100 SMS atan Kişiler var yani ve tatildeyken 250 SMS'e kadar çıkabiliyor Yani böyle bir gençlik günde. günde evet böyle bir gençlik var ve bu gençliği işte alıp önce bir perhize sokuyorlar ekran karşısında durmama olayı harika ondan sonra da doğaya götürüp gerçek oyunlar oynatıyorlar <gülüyor> ve çocuklar delirmiyor değil mi Ay, çok sağlıklı güzel sağlıklı oluyorlar <gülüyor> yani çok ilginç bir deneyim oluyor onlar için hakikaten çünkü çok farklı bir nesil böyle büyüyen bir nesil bununla ve yani gerçekten doğada böyle işte elde dallardan yaptıkları oklarla yaylarla oyun oynamak çok farklı bir deneyim oluyor onlar için. Bunun hikayesi var. Bu bir de deneme yani bir deney ve bunun da filmi yapılıyor. Daha sonra Kutsal Ekonomi filmimiz var kısa bir film. Ardından Bonsai İnsanlar var yine pazar günü. Muhammed Yunus'un vizyonu bu mikrokredi. Hmm. Konusunu gündeme getirmiş olan ve Bangladeş'te çok güzel uygulamalar yapmış olan Muhammed Yunus'la ilgili bir film gerçekten çok ilham verici. Yani sadece mikro krediyi anlatmıyor, yoksul dediğimiz insanlarla nasıl çok küçük miktarlarda parayla ve bir yönlendirmeyle neler yapılabileceği bunun potansiyelini göz önünde seriyor ve aynı zamanda sosyal girişimcilik, sosyal iş ne olabilir? Yani böyle büyük bir kar amacı gütmeden kendi kendini çevirebilecek. Ama aynı zamanda yoksa insanlara fayda sağlayabilecek sağlık, enerji, eğitim konularında neler yapılabileceğine dair. Ve kapanış filmimiz de Toprağın Senfonisi. Bu da çok güzel bir film. Şiir gibi bir film. Future of Food. Gıdanın Geleceği filminin yönetmeninden. Gerçekten muhteşem bir film var. Ben çok seviyorum. <gülüyor> Ve o son iki gün dediğiniz Galatasaray. Salt Galata'da. Salt Galata'daydı. Evet. Karaköy'de. Karaköy'de. Karışıklık oluyor çünkü Salt evet. deyince Gal e, İstiklal Caddesi'ndeki mi Karaköy'deki mi? Hayır Karaköy'deki. Karaköy'de evet. Salt -Galata, tamam. Peki o zaman şimdi içeriğini e, öğrendik e, festivalin. Şimdi siz bunu birkaç senedir yapıyorsunuz bu festivali. E, i̇zleyici üzerindeki etkisini hiç gördünüz mü ya da herhangi bir geri bildirimle karşılaştınız mı filmlerle ilgili? Tabii alıyoruz mesela daha dün festivalin ilk gününde geçen yıl bütün filmleri takip etmiş bir sürü insan sabah ilk filmde geldi çantalarını koydular ve akşama kadar hiç gitmediler. Yani daha önce filmleri izlemiş olanlar festivale daha önceki yıllarda katılmış olanlar zaten çok yakından takip ediyor. Onlar da böyle arkadaş gibi. Geliyorlar bizimle sohbetler ediyorlar geri bildirimlerde bulunuyorlar geçen yıl çok tatlı bir abla vardı hepimize çok koşturuyoruz diye aşure yapıp getirmişti mesela bu yıl da aynı şeyi yaptı yani ya da tam aşure mevsiminde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ben> anladım <gülüyor> o teyzeden dolayı peki <gülüyor> yani böyle ha. izleyiciyle organizasyon ekibi iç içe geçmiş durumda yani herkes Fikirlerini çok rahat bir şekilde gelip beyan edebiliyor ve birbirini hiç tanımayan farklı gruplardan insanlar birbirleriyle sohbet ediyorlar filmler hakkında konuşuyorlar zaten yaratmaya çalıştığımız ortam böyle bir şey ve festivalde bunu birebir karşılığını almak çok güzel. Peki bu kolektife katılmak isteyen olursa ya da sizlerle tanışmak isteyen olursa ne yapsın ya da ne, ne demek kolektife katılmak öyle bir şey var mı? Yani aslında bunun en iyi mecrası festival. Festival süresince zaten herkes kolektiften olan olmayan bazı bizim ilgi duyduğumuz konulara ilgi duyan insanlar. Herkes bir arada zaten bunun en güzel mecrası kolektif. Ama bazen şehir dışından insanlar mailler atıyorlar işte bizim şehrimizde de festivali yapamaz mısınız gelemiyoruz diye. Bunlarla da in e email e yoluyla Anlaşabiliyoruz. Info at sürdürülebiliryasam.org'dan bütün sorularını bize sormak istedikleri sorabiliyorlar. Web sitemizden, herhalde e, verebilirim web sitesine. www.sürdürülebiliryasam.org'dan her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Destek vermek isterlerse de e, aslında kolektife katılmak diye bir şey yok. Bahsettiğimiz gibi kolektif bir çalışma biçimi ama kolektifin... E, Yaptığı organizasyonlara destek vermek söz konusu ki bunların en büyüğü zaten festival. Gelecek Yıl Festival'e destek vermek isteyenler de yine info adresimizden ben size şu konularda destek verebilirim diyerek safını belli edebilir. Bunlar ne olabilir? Çevirmenlik, redaktörlük, organizasyon ekibinde yer almak olabilir olabilir. Evet. evet belki kendi şehrinde isteyenler varsa hani organize etmek için kollarını sıvayabilirler. Tabii, öyle tabii. sizinle iletişime şey geçebilirler. İstiyorsunuz. Öyle, öyle olmasını çok istiyoruz. Yani bizim öyle bir enerjimiz yok. Gidip gerçekten yani burada bunu yaptıktan sonra başka bir şehirde biz de bunu tekrar organize dediğim gibi. Zaten hani bizim başka bir şehre gidip organizasyon yapmamız da çok sağlıklı bir şey değil. Hı -hı. Ama gerçekten farklı şehirlerde yapılmak isteniyorsa orada bir çekirdek bir ekibin olması bu işe... ...kendilerini vakfetmeleri, bir organizasyon yapmalarını destekliyoruz. Şöyle ki zaten filmler hazır artık. Hı hı. Yani Türkçe çevrilmiş, alt yapılmış. Sadece izinlerin alınması gerekiyor. Yani çok daha düşük bir bütçeli organizasyon yapabilirler ve biz destekliyoruz. Yönetmenlerin adreslerini veriyoruz, izinleri alıyorlar. Biz hani filmleri verebiliyoruz. Ankara'da böyle bir, Ankara'dan yoğun bir talep var gerçekleştirmek isteyen geçtiğimiz sene Eskişehir'de böyle bir şey oldu gibi oldu ama yani gerçekleşmedi Bodrum'da şu anda yapmak isteyen bir ekip var işte hı hı. fon arıyorlar İsveç'te yapıldıysa çok rahat yapılırmış gibi geliyor bana hani Bodrum'da veya Ankara'da ama çok rahat yapılır çok rahat yapılabilir demek ki birazcık destek bekliyor bu yani eylem bekliyor evet, yani bir insanların bir araya gelmesi buna vakit ayırabiliyor olmaları gerekiyor yani en önemli sorun bence burada vakit ayırmak Peki daha fazla bilgi almak isteyenler için bir daha tekrarlayabilir misiniz web sitesini? Tabii www.sürdürülebiliryasam.org Tamam. E, o zaman e, çok teşekkürler bura, buraya kadar geldiğiniz için bu Taksim e, hani çitleri atlaya atlay ben öyle geldim buraya <gülüyor> en azından e, geldiğiniz için. E, Pınar Öncel ve Gamze Selçuk e, siz de herhalde hep festivalde olacaksınız. Eğer sizinle tanışmak isteyenler olursa e, direkt filmlere gelsinler. Tabii evet. Değil Zaten mi? kimse kaçırmasın filmleri. <gülüyor> kimse, kimse kaçırmasın. Peki şeyi de söyleyeyim ben. E, konuşmalar olacak mı hiç aralarda ya da e, çünkü sırf film belki izlemek istemeyen olabilir. Evet olacak. Bugün Şalter filminden sonra e, Özgür Gürbüz ve Önder Algedik sohbet edecekler. Neyle ilgili? E, enerji konusunda Hı -hı. genel olarak. E, onun ardından Gün Döndü filminin yönetmeni Necla Demirci bizimle birlikte olacak. Ne zaman? Ee, o da 16 pardon 17'de saat 5'te kendi filminin arkasından değil bir sonraki filmin arkasından sohbet edecek bir zamanlama probleminden dolayı. Onun dışında e, Yemekhanelerin Adamı az önce Pınar'ın bahsettiği e, filmden sonra Ayfer Yavi ve Olcay Bingöl sohbet hı hı. edecek izleyiciyle. Yine yemekle ilgili herhalde değil mi? Evet, evet çocuklar yani biz aslında bunu çok Türkiye ile de alakalı bulduk. Yani Türkiye'de de çocuklar okullarda ne yiyorlar ne yiyemiyor. Böyle bir hareket başlayabilir yani öyle bir dolayısıyla As bu konuyla ilgili çalışmalar yapan e, insanları bulup davet etmeye çalıştık. Evet çünkü Alper Hanım sanırım e, slow food konviviyumlarından evet. birinin başında. Ve evet, son olarak da bonzai insanlardan sonra Fikret Adaman. Sohbet edecek izleyiciyle. Mikrokredi konusunda evet. orada. Evet. Mikrokredi konusunda. O zaman sorularınız da olursa orada da sorabilirsiniz. Tabii, tabii. Değil mi? Peki çok teşekkürler. Ben şimdi küçük hatırlatmalarımı yapayım. Ee, bitirmeden önce programı. Ee, bugün Bakırköy'de Yarın Şişli Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde aynı anda pazar günde Kartal'da ekolojik halk pazarları olacak saat 7'den itibaren. Ve akşam üstü 4-5'e kadar sürüyor. Hatta artık öğlen 1'de 2'de gittiğinizde de full bütün tezgahlar eskiden biterdi. O yüzden sabah gidemeyen hiç gitmezdi. Şimdi 1'de 2'de üçte bile gitseniz dolu olduğunu Mutlaka söylemek istiyorum çünkü ben de artık o saatte gitmeye başladım. Siz hiç gittiniz mi ekolojik pazara? Tabii. Evet <gülüyor> gittik tabii. Biz ilk filmimiz ilk festivalde tanıtım filminde ekolojik pazarda çekmiştik çocuklarla. Çok güzel olmuştu ha. 2008'de. Süper. Çocuklara pazara gelen ailelerin çocuklarına sürdürülebilir dedirtmiştik. Çok da şirin bir film olmuştu. Biz diyemeyecek çocuklar sanmıştık ama ha. hepsi gayet güzel sürdürülebilir dediler. <gülüyor> Bir de sürdürülebilir yaşamın aslında bir küçük bir mihenk taşı, evet, değil mi? Evet. Ekolojik pazar. Oraya her hafta devam ediyor olması yani sürüyor olması. Oranın sürüyor olması bile büyük bir çok önemli. ümit kaynağı. Ve gelişerek sürüyor. Yani hani tezgah sayısı artıyor, üretici sayısı artıyor, tüketici sayısı artıyor. Sizin de geldiğinizde sevindim. Tabii. Aslında bu çok güzel bir hikaye, çok iyi bir belgesel olabilir bundan. Ekolojik pazarların Türkiye'de doğuşu ve... Yenilmişi evet, ile ilgili bir belgesel film gösterme çok isteriz böyle bir şey yapılırsa ileride. Evet, evet çok güzel olur gerçekten. O zaman buradan duyurmuş olalım onu da. <gülüyor> <gülüyor> vizyonu hazır filmi bekliyoruz. <gülüyor> Peki o zaman Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne herkesi bekliyoruz diyerek programı kapatalım. İyi günler. Çok teşekkürler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam